İslami davetin özellikleri ve meşru araçların kullanımı ve bu hanzala, Allah Subhanehu ve Teala hiçbir alanda Müslümanları başıboş bırakmamıştır. Müslümanlar bu konuda Allah Subhanehu ve Teala'ya ne kadar hamd etse azdır. Aksi durumda her kafadan bir ses çıkacak, tartışma ve anlaşmaya harcanan enerjiden insanlar din'e hizmet edemeyecekti. Ki hali hazırda var olan ihtilafların ümmete olumsuz etkileri ortadadır. İslam ümmetinin belirleyici vasıflarından bir tanesi davet kimliğidir. Siz insanların arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran suresi 111. Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Alimran İmran Suresi 105 De ki, bu benim yolumdur. Ben ve benimle beraber olanlar Allah'a basiret üzere davet ediyorum. Allah'ı noksanlıklarından tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf Suresi 109 Resuller ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatten hiç kopmamıştır. Onların hayatının özeti mücadeledir. Bunun büyük kısmını da Allah'ın dinine davet oluşturur. Aynı ümmetin, tevhid kervanının mensupları olarak aynı özellikleri kendimizde bulundurmak zorundayız. Bir insan veya yapının ümmetin parçası olma iddiası, ümmetin mümeyyiz vasıflarını kendinde bulundurduğu oranda geçerlidir. Davetçi kimliğine sahip çıkacak Müslümanlar bu konuda da başıboş bırakılmadıklarını bilmelidirler. Davet içeriği, üslubu ve araçları sözlü ve pratik olarak belirlenmiştir. Davet imamları olan Rasullerin davetleri incelendiğinde davette Rabbani metot ortaya çıkacaktır. Hayati öneme sahip ve tafsilat isteyen bu konunun bir makaleye sığdırılması zordur. Ancak genel hatlarıyla Rasullerin Aleyhissalatu vesselam davetleri incelendiğinde en bariz özellikler şunlardır. 1- Davetçilerin kimliği nettir. Hiçbir Resul yaşadığı toplumda tanınmayan veya kimliğini gizleyen bir insan değildir. En zor dönemlerde dahi açık kimlikleriyle Allah subhanehu ve teâlâya davet etmişlerdir. Onlar vahyin şahidi olan insanlardır. Şahitlik bir misyondur tabiatı açık olmayı gerektirir. Mekke döneminin en zor zamanlarında Allah subhanehu ve Teala bu görevi hatırlatmıştır. Biz Firavun'a bir peygamber yolladığımız gibi, size de şahit olarak bir peygamber yolladık. Müddessir suresi 16 Onlar vahyin ne istediği, nasıl bir hayat tasavvur ettiği, neyi yıkıp, neyi ıslah ve inşa etmek istediği noktasında insanlara şahitlik ettiler. Sanki Allah Subhanahu ve teâlâ, ''Benim rasullerime bakın, onlar bu öğretinin canlı şahitleridir. Onlarda ne görüyorsanız, İslam'ın hedefi onu gerçekleştirmektir.'' demektedir. Misyonu bu olan insanların gizliliği düşünülemez. Ancak yüzyıllar boyu hareket ve canlılığını yitiren ümmet, bu noktada müstakim menhecinden saptı. Seksenlerde başlayan İslami uyanış modelini, sol örgütlerden aldı. İslam'ın gizlilik anlayışı yerine sol örgütlerin gizlilik anlayışı iyi niyetli ve arayış içinde olan Müslümanlara örnek oldu. İslam'da ve rasullerin davetinde asıl olan şahitlik ve açıklıktır. Gizlilikse zaruri durumlarda davetin selameti için başvurulacak bir araçtı ki tarihte neredeyse hiçbir peygamber bu araca başvurmamıştı. Canları ve mallarının tehlikede olması pahasına davetlerini kitlelere açıktan ulaştırmışlardı. Gizlilik Teşkilat alanında çalışan Müslümanların iç işleyişi ve projeleri düşmandan gizli tutmasıdır. Bu noktada bize düşen tekrar Rabbani metola dönmektir. Davet, açık ve davetçiler net olmalıdır. Ancak bu davetçilerin yetişmesi bunlara dair plan ve program gizli olmalıdır. Burada ana gaye, kalplerin selameti değil, davanın selametidir. Ta ki, İslam için düşünülen bu projeler, müşrikler tarafından dumura uğratılmasın. 2. Davet ettikleri şey nettir. Onlar, Allah subhanehu ve Teala'nın tek ilah olduğu, onların ve atalarının ibadet ettiği sahte ilahların, dünya ve ahirette fayda vermeyeceğine davet ediyorlardı. Bu davette hiçbir kapalılık yoktu. Toplumun tepkisini çekip onları zor durumda bıraksa da bu netlikten hiç vazgeçmediler. Müşrikler onları alıkoymak için her yolu deniyordu. Alay, hakaret, yalanlama ve fiziki işkence. Muahhitlerin sebatını görünce farklı yollar aramaya başlamışlardı. Söylemlerin yumuşatılması için çalışmaya başladılar. İlahların fayda ve zarar vermediği ve babalarının ateşte olduğu hakikatini dillendirmemeleri için Ebu Talip aracılığıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baskı kurmaya gayret ettiler ama tüm çabaları nafile. Ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabe netlikten hiç vazgeçmedi, geri adım atmadılar. Bugün İslam davetçisi de söylemlerinde net olmalıdır. Allah Subhanahu ve teâlâ'ya tevekkül edip Hakk'a davet etmelidir. Aksi durumda, davetine heva karıştırmış ve müstakim menhecden sapmış olur. 3. Toplumda revaçta olan özelliklerle donanmışlardır. Peygamberlerin davetçi olarak bulundukları toplumlarda, revaçta olan ve insanların rağbet ettiği şeyler vardı. Meşru daire içerisinde peygamberler bunları kullandılar. Sihrin yaygın olduğu bir toplumda Musa aleyhisselam sihirbazların sihrini alt edecek mucizelerle donatılmıştı. Başta sihirbazlar olmak üzere insanlar üzerinde ciddi etki bırakmıştı. Onların davete icabet etmesine vesile olmuştu. Tıbbın revaçta olduğu bir dönemde İsa aleyhisselam tıbbi bir takım mucizelerle donatılmıştı. Allah subhanehu ve teâlâ'nın izniyle ölüler diriliyor, hastalar şifa buluyordu. Rüya tabirinin revaçta olduğu, insanların gördükleri rüyaları önemsediği bir dönemde Yusuf aleyhissalatu vesselam rüya tabiri ilmiyle donatılmıştı. Başta zindan arkadaşları olmak üzere kralı dahi etkilemesine de bu özelliği vesile olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem edebiyatın ve Arap şiirinin revaçta olduğu bir dönemde Kur'an'la gelmişti. İçinde barındırdığı edebi değer, müşrikleri aciz bırakmış, en önemli şiirlerini Kabe duvarından indirmişlerdi. Düşmanlık etmelerine rağmen gizli gizli Kur'an dinlemelerine bu iyicaz ve edebilik sebep oluyordu. Günümüz davetçileri de her toplumda revaçta olan, İslam nezdinde meşru olan araçları kullanmak durumundadır. Müntesibi olduğumuz İslam toplumu ve önderleri bu araçlarla donanımlı bir şekilde davet yapmışlardır. Bu bir meslek olacağı gibi bir sanat olabilir. Her toplumun şartları ve revaçta olan unsurları farklıdır. Mühim olan meşru dairede olmasıdır. 4. Davetlerine aracı olarak her meşru yolu kullandılar. İnsanları davet ederken davetin içeriği sabittir. Allah subhanehu ve Teala tarafından belirlenmiştir. Ancak davet için kullanılan araçlar meşru olmak kaydıyla davetçilere bırakılmıştır. Allah subhanehu ve Teala'ya kullukta ihsan ilkesiyle hareket etmekle memur Müslümanlar bu konuda da seçici ve hassas olmalıdırlar. Çünkü örneğimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir meşru aracı kaçırmamış, her yolla İslam'a davet etmiştir. Davetin iki boyutu vardır. 1- İnsanlara tevhidin ulaşması, genel davet. 2- Tevhidi kabul edenlerin İslami bir yapı içerisinde eğitilmeleri, özel davet. Birincisi çok geneldir. Her yolla, meşruluk kaydıyla yapılabilir. İkincisi ise özeldir. Gizlilik ve özel çaba ister. Kendine has bir fıkhı ve metodu vardır. Tam ehliyet ister. Ancak birincisi öyle değildir. Ne ciddi bir ehliyete ne de özenle seçilmiş bir programa ihtiyaç yoktur. Amaç tevhidin insanlar tarafından duyulmasını sağlamaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde bu iki boyut çok açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine baktığımızda, kimi zaman bir kayaya çıkıyor, insanlara sesleniyordu. Toplananların yaşına, statüsüne, idrakine bakmadan ortak bir mesaj veriyordu. Kimi zaman, yolda karşılaştığı insanlara ayaküstü Allah'ın dinini tebliğ ediyor, inen ayetleri okuyordu. Kimi zaman, Kabe'nin yanına gidiyor, orada bulunan müşriklere tevhidi anlatıyordu. Kimi zaman, müşriklerin kurduğu, onların kontrolünde olan ticaret ve eğlence panayırlarına gidiyor, insanları Allah subhanehu ve Teala'nın dinine davet ediyordu. Kimi zaman başka beldelerde ve topluluklarda davet imkânı arıyordu. Ashabını Habeşistan'a yolladığı gibi, kendi Taif şehrine gidiyor, İslam davetinin insanlara ulaşması için çaba sarf ediyordu. Bu örneklerden anlaşılan, neredeyse her imkan davet için değerlendirilmiştir. Burada gaye, hakkın daha fazla insana ulaşması, daha fazla insanın tevhidi duymasıdır. Özel davette ise tek bir yol kullanılmıştır. Daveti kabul edenlerle birebir ilgilenmiş, müşriklerden uzak kimi zaman sahrada, kimi zaman evlerde onları arındırma ve eğitme faaliyetlerine devam etmiştir. Bu ikisi birbirine karışmamalıdır. Karışma durumunda ya özel davete muhatap insanlar olmayacak, davet niceliği olan ama niteliği olmayan bir hüviyet kazanacaktır. Ya da içine kapanık, dışa açılmamış, şahitlik görevini yerine getiremeyen topluluklar oluşacaktır. İki durum da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin metoduna aykırıdır. Bu iki problemden biri bulunan yapının İslami yapı vasfını sürdürmesi imkansızdır. Bu yapı, kaliteli Müslümanlar yetiştirmeli, onlara kitabı ve hikmeti öğretmeli, onları cahiliyeden arındırmalıdır. Bu eğitim ve arınma esnasında oluşan imani enerji, genel davet ve o yolda karşılaşılan sıkıntılara harcanmalıdır. Aksi halde yapının enerjisi kendine zarar vermeye başlar, içeride çatlaklar oluşur. İslam tarihi bu durumun en hayırlı şahididir. Rehavet ve rahatlık döneminde itikadi sapmalar ve düşmanlıkların Müslümanları bitirdiğine şahit oluyoruz. Enerjisiyle hareket eden bir dağ veya buz kütlesi düşünün. Bu hareket, önüne set çekilerek dışa dönük ilerleyişi engellendiğinde, enerji iç çatlaklara sebep olacaktır. Kur'an ve sünnetin pak eğitimi de enerjidir ve hareketsizliği kabul etmez. İslam'da ruhbanlığın yasaklanması da bundandır. Bu noktada en hayırlı yol, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur ilkesini hatırdan çıkarmamalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin iki yönlü oluşu, her yönün farklı özelliklere sahip olduğunu unutmamalıyız. Bizlerin daveti de bu iki yönü barındırmadığı müddetçe sıkıntılar olacak, istenilen seviye tüm çabalara rağmen yakalanamayacaktır. Güncel bir mesele. Günümüzde genel davete imkan tanıyan Müslümanların kullanması kolaylaşan radyo, televizyon, dernek, vakıf, Dergi ve gazete gibi araçların kullanımı caiz midir? Bunların kullanımı davet metoduna zarar verir mi? Bu araçların hiçbiri zatından dolayı yasaklanmamıştır. Yani içki, kumar, zina ve benzeri yasaklarda olduğu gibi bunu yapmayın diye bir nehi, yasaklama mevcut değildir. Hakkında yasaklama olmayan hususlarda asıl olan onun mübah olmasıdır. Ancak bazen bir şey bizatihi yasaklanmasa dahi yapıldığı takdirde Allah subhanehu ve Teala'nın başka yasaklarını tetikleyeceği için yasaklanır. Yani bizatihi olmasa da gayrihi yasaklama söz konusu olur. Örneğin, televizyon kanalı kurmayın diye bir yasak yoktur. Lakin televizyon kanalı kurulduğunda dinden taviz verme, dinin yasakladığı müzik, kadınların teşhiri ve benzeri unsurları barındırır. Bu noktada bu işlemin yasak olduğuna hükmedilir. Her ne kadar bizzat yasaklanmasa da, bu unsurlar bariz yasaklama sebebi olduğu ve işleyişte bu yasaklar meydana geldiği için ligayrihi, kendi dışındaki sebeplerden haramlığına hükmedilir. Konumuz hassas ve konuşanların dikkatli olması gereken bir konudur. Çünkü sorumuzda zikredilen araçlar aslı itibariyle meşrudur. Hatta rasullerin iletişim ve sosyal araçları kullanmış olması asebiyle bu ve benzeri araçlar Rabbani davet metodunun parçasıdır. Hiç kimsenin farazi düşüncelerle Müslümanları bu meşru araçlardan men etme hakkı yoktur. Kitaba ve sünnete dayalı olmayan hassasiyet takva değil, aşırılıktır. Unutmamak gerekir ki takva ile aşırılık arasında ince bir çizgi vardır. Biri merhupken biri menfurdur. Hariciler yeryüzünün en hassas insanlarıdır. Ancak kitaba ve sünnete dayalı olmayan bu korku ve hassasiyet Allah subhanehu ve teâlâ adına, Allah subhanehu ve teâlâ'nın cennetle müjdelediklerini tekfire kadar varmıştır. Ne büyük ironi, ne akıl almaz bir son. Allah subhanehu ve teâlâ'nın rızasına erişmek adına, Allah subhanehu ve teâlâ dostlarına eziyet etmek. İşte bunun gibi somut delillere dayanmayan her türlü hassasiyet, sahibini Allah ve kul hakkında sıkıntıya sokacaktır. Bu araçların kullanımı hakkında tafsilat esas olup, aslı itibariyle meşru ve Rabbani davet metodunun parçasıdır. Bu asrın panayırları, toplanma yerleri, kitlelere ulaşmak için çıkılan yüksekçe yerler mesabesindedir. Bu yönüyle Müslümanların rağbet etmesi gerekir. Bununla beraber, kuruluş ve işleyişte içine düşürülecek yasaklar olması halinde bunlardan uzak durulması gerekir. O zaman, Aslı meşru olmakla beraber, ortaya çıkan özel durumlardan dolayı meşruiyetini yitirmiş olur. Ancak iddia edilen yasaklar açık, zahir ve delile dayalı olmalıdır. Faraza, hayal mahsulü fantazileşmiş hassaslığa dayanmamalıdır. Kuruluş aşamasında ortaya çıkabilecek yasaklar. a. Tüzükten kaynaklı problemler. Yaşadığımız sistemin taguti bir sistem olduğu su götürmez bir hakikattir küfrü gelenek haline getirip insanların her alanda kendine kulluk etmesi üzere kurgulanmış bir sisteme sahiptir. Bu sebepten dolayı Müslümanlar dikkatli olmalıdır. Herhangi resmiyet gerektiren işlemde sözleşmeler güzelce okunmalı, yasaklara düşmekten sakınmalıdırlar. Dinde sıkıntıya sebep olacak bir madde veya istek varsa onu reddetmeli yerine İslami bir madde koymalıdırlar. Ancak asla tavize yanaşmamalı Allah subhanehu ve Teala'nın gazabına düçar olmak pahasına, onun rızasına ulaşma iddiasındaki ironiye düşmemelidir. Allah subhanehu ve Teala temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Dinde, özellikle de itikadi alanda verilen tavizler, o ameli batıl kılar. Allah subhanehu ve Teala'nın yanında hiç hükmünde olmasıyla beraber sahibine vebaldir. Söz konusu araçlar, kuruluş ve inşa aşamasında bu noktada irdelenmelidir. Her ihtimale karşı İslami esaslara dayalı tüzük oluşturulmalı, inanç ve amaç ortaya konmalıdır. B. İşleyişte meydana gelebilecek problemler Aslı meşru olan bu araçlar, işleyiş esnasında ortaya çıkacak bazı yasaklardan dolayı meşruiyetini kaybedebilir. Bu konu çok geniş olmakla beraber en bariz hallerine bazı örnekler verelim. İnancın gizlenmesi. Bu araçların devamı ve elden çıkma endişesiyle hakkın anlatılmaması. Tağutların istediği ve tehlike görmediği kadarıyla yetinilmesi. İslam'da açık olan haramların işlenmesi. İslam'da yasaklanan unsurların bu meşru araçlarda işlenmesi o işin meşruiyetini zedeler. İçki, müzik, kadın erkek ihtilatı, haramların reklamlarının yapılması ve benzerleri. Aracın amaç haline gelmesi. Bunların araç olduğunu unutup, amaç ve asıl gayeymiş gibi hareket etmek. Bu menheci sapmadır. Muhakkak beraberinde, ameli ve itikadi sapmalar da meydana gelecektir. Unutulmamalıdır ki, asıl gaye, Allah subhanehu ve Teala'nın dinini insanlara ulaştırma, tevhide gönül verenlerle bu dinin hakimiyeti için çalışmaktır. Bu kurum ve unsurlar, bu amaca hizmet eden araçlardır. Dava ve menheç bu kurumlar üzerinden okunamaz. Asıl olan mücadelenin ve hedefin selametidir. Yeri geldiğinde bu kurumlar kapatılabilmeli, işlevini yitirdiğinde başka araçlar aranmalıdır. Bunlar amaç haline gelirse daha fazla insan, daha fazla organizasyon sevdası, nitelikli insan yetiştirme ve onlarla mücadeleye katkıda bulunmayı unutturur. Sayı ve kalabalıkla yetinilir. Toplumsal kabul, reyting, satış reklamları başarı göstergesi olarak kabul edilir. Oysa bu araçlar özel davet ve dinin hakimiyetine yardımcı olacak unsurlardır. Daha fazla satmak, daha fazla izlenmek, daha fazla faaliyet ve organize adına Allah subhanehu ve teâlâ'nın hoşnut olmadığı insanlarla ilişki içine girilecek, insanlar onların meş'um fikirleriyle zehirlenecektir. Bu noktada iç mekanizma oluşmalıdır. Yapının kendini denetleyen, menhecine bağlı bireyler yetişmelidir. Ayrıca uyarı ve nasihatlere kulak verilmeli, araçların amaç haline gelmesinin önüne geçilmelidir. Sözün özü Müslümanların dergi çıkarması, televizyon kanalı açması, dernek kurması, internet siteleri kurması ve bunları İslami çalışmalarda araç olarak kullanmasında asıl itibariyle sorun yoktur. Ancak kurulma ve işleyiş esnasında meydana gelebilecek sıkıntılar olabilir. Bunlara dikkat edilmelidir. Bu sıkıntıların varlığı durumunda bu araçlar meşruiyetini yitirir. Bu konuda endişesi olan Müslümanlar olabilir. Şayet bu davaya olan bağlılıkları ve kardeşlerinin selametine olan düşkünlüklerinden kaynaklanıyorsa bu Müslümanlar için rahmettir. Böyle Müslümanların olması her daim şükür kaynağı olmalıdır. Onlar sapmaların önünde engeldir. Diyalog ve karşılıklı paylaşımlarla bu endişeler giderilmelidir. Bu noktada önemi ve lüzumu gereği bir konuya dair bakış açımızı ve kardeşlerimize tavsiyemizi beyan etmekte fayda görüyorum. Eleştirilere karşı nasıl tutum olmalı, nasıl karşılık vermeliyiz? Öncelikle eleştirinin varlığı hareketler için rahmettir. Bir yapı ihsan ilkesini çalışmalarında esas alacaksa, Eleştiriye açık olmalıdır. Hiçbir şey başlangıcında kemale eremez. İşleyiş esnasında yapılan ıslah ve yenilikler o çalışmayı mükemmele doğru götürür. Bu anlamda iç ve dış eleştiri çok önemlidir. Bu dayanışmayı artırdığı gibi çalışmaları kemale götürür. Bu mekanizmanın adı yapıcı eleştiridir. Bununla beraber münafıkların moral bozmak, yapılan işleri ağırlaştırmak, Yarı yolda bırakmak için kullandıkları en tehlikeli silah eleştiridir. Bu da yıkıcı eleştiridir. Ve bu ikisi arasında ince bir çizgi vardır. Çünkü münafıklar da İslam toplumunun zahiri üyeleridir. Bu noktaya dikkat edilmeli, yapıcı eleştiriye teşvik edilmeli, yıkıcı olanın önü alınmalıdır. Allah subhanehu ve teala münafıkların savaşa çıkmasını bu sebepten engellemiştir. Çünkü Eleştirileriyle müminleri zayıflatacak, onların moralini bozacaklardır. Tevbe Suresi 47-48 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yapıcı eleştiri oluşması için ashabıyla istişare ediyor, onlardan gelen her türlü öneriyi dikkatle dinliyordu. İslami bir yapı olarak, herhangi bir eleştiri karşısında şu adımları izlemeliyiz. 1- Eleştiri Yapanın Mücadele Sahasında Olması Müslümanları eleştiren şahıslar, İslami sahada çalışan ve bilinen insanlar olmalıdırlar. İslam için dikili bir tek ağacı olmayanların Müslümanları eleştirme hakkı yoktur. Saha içerisinde olmayanların mücadeleyi, ruhunu ve gereklerini anlamaları mümkün değildir. Bu tiplerin genelde moral ezmeye endeksli eleştirileri olur. Çalışma ve bireyler bu tip eleştirilerden korunmalıdır. 2- Bariz problemlere sahip hastalıklı insanlar olmamaları Eleştiri yıkıcı olduğunda Müslümanları olumsuz etkilediği gibi psikolojik olarak sahibini rahatlatır. Yapamadıklarına haset edenler, kıskananlar, yapabilenleri eleştirerek kendilerini rahatlatırlar. Bu tipler Allah subhanehu ve Teala’ya kulluk yapamadıkları gibi Müminlere kardeş de değildirler. Sorun yaşamadıkları insan yok gibidir. Kendilerine sınırsız tolerans beklerken başkalarına karşı çok sert ve hassastırlar. İslam toplumunun kalbi hastalıklı tipleridir. Ne tam İslam'a gönül verebilirler ne de fıskı tam manasıyla yaşarlar. Her zaman iki şey arasında sıkışık ve huzursuzdurlar. Huzursuzluklarının faturasını Müslümanlara keserler. Bunun dışa yansıması da eleştiridir. Yapılan hiçbir şeyi beğenmez, muhakkak eksik bulurlar. Ancak hayatlarında hakkını vererek yaptıkları hiçbir şey yoktur. Yapamadıklarını bastırdıkları bu yol, üzerlerine sinen iş gibidir. Onlar görünmediğini sanır, ancak kokusu kilometrelerce öteden hissedilir. Sineğin sağlam bedende yaraya konduğu gibi her daim bardağın boş tarafını görürler. Bu tiplerin eleştirileri kale alınmamalı, yokmuş gibi davranılmalıdır. Çünkü bunlar, kale alındıkça nefsi tatmin olan ve eleştiri hakkının kendilerine teslim edildiğine inanan insanlardır. 3. Eleştiri konusunun içtihadi olmaması İçtihadi konularda eleştiri olmaz. Herkes kendine ve şartlarına uygun olanı yapar. Bu konularda fikir alışverişi olabilir. Kimse kendi doğrusunu karşısındakine dayatmaz. Bu tip konularda tartışma anlamsız ve vakit kaybıdır. 4. Eleştirinin muhkem ölçülere dayanması Yapılanın yanlışlığına dair açık nas bulunmalıdır. Aksi halde insanların akıllarının ve duygularının sınırı yoktur. Bir aklın hoş görmediğini bir başka akıl hoş görebilir. Duygular da böyledir. İnsanların duygularını yetişme şekilleri ve mizaçları belirler. Her insanın duygusu ve olayları tepkisi farklıdır. Hiç kimsenin kendi mizaç ve karakterini Müslümanlara dayatma hakkı yoktur. Açık verilere dayanmayan eleştiri ya akli ya da duygusaldır. İkisi de sonuca götürecek etkenlerden değildir. Bu noktada gereksiz hassasiyetlere dikkat etmeliyiz. Konu içinde dikkat çektiğimiz gibi ölçüsü olmayan hassasiyet sahibine ve Müslümanlara zarar verir. Faraza ve ihtimallerle eleştiri olmaz. Bir insanda göz olması onun harama bakma tehlikesi var demektir. Bu ihtimalle gözü eleştirmek ve kullanmayalım demek ölçüsüz hassasiyet olduğu gibi meşru davet araçlarını faraza ve ihtimaller sebebiyle kullanmayalım deyip eleştirmek de böyledir. Ve bu hassasiyet günün birinde insanı helake götürecektir. Haricilerde olan hassasiyet bunun en güzel örneğidir. Örneğin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taif dönüşü, neden müşriklerin korumasına girdi, Allah'a tevekkül etmesi gerekmez miydi? Ecel, Allah subhanehu ve Teala'nın elinde değil mi? O dilemezse kimse zarar veremez, akidemizin bir parçası değil mi? Neden azimeti tercih etmedi? Ashabı o durumdayken, onun gerek amcası, gerek girdiği himayeden dolayı işkenceden muaf kalması doğru mu? Yanlış anlaşılmaya sebep olmaz mı? Sorular, sorular, sorular. Gereksiz hassasiyetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eleştirebilirsiniz. Allah Subhanahu ve Taala muhafaza bu noktaya dikkat etmeliyiz. İnsanların ölçüsüz ve hamasete dayalı hassasiyetleri kendilerini bağlar. Bunun yanında sahibinin İslami mücadele sahasında olduğu, Müslümanların elinden, dilinden selamette olup, eleştirisi, nasza dayalı her insan ve kurum rahmet olarak görülmeli, detaylı dinlenmeli, anlamaya çalışılmalıdır. Haklı bulunan noktalarda tevbe edilip geri dönülmeli, yanlış anlaşılmalarda endişeler giderilmelidir. Bu yazı, iki tür eleştiriye cevap mahiyetinde ele alınmıştır. Kendilerine her daim müteşekkir olduğumuz, Hürmetimizden ellerinden öpmeyi şeref kabul ettiğimiz büyüklerimizin endişelerini gidermek maksadıyla lafı uzattık. Yazıda yer alan bazı olumsuz ifadelerden dolayı helallik isteriz. Hiçbiri onlara yönelik değildir. Yıkıcı eleştiri yapıp buna ehil görmediğimiz neydiği belirsiz şahıslara yönelik kullanılmış ifadelerdir. Yapıcı eleştirileriyle kardeşlerini nasihatten mahrum bırakmayan tüm hocalarımızdan ve büyüklerimizden, Allah subhanehu ve teâlâ razı olsun. Amin. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.